Radyo 94.9 Dünya hali yeniden başlıyor Ben Timuçin Oral Ve ben Engin Geçtan Karşımızda Burcu Kuğu bu akşam ...biraz çığlık çığlığa girdik... ...Flying Bulgar Christmas Band çaldı... ...parçanın adı... ...Cooking Bulgars... Ee, ...yemek pişiren Bulgarlar mı... ...yoksa... <gülüyor> ...pişirilen Bulgarlar mı... ...onu pek anlayamadım ben... <gülüyor> ...kendileri biliyor olmalılar... ...bu vesileyle tabii hoş geldiniz... ...Bulgar havasıyla... ...Sofya'dan... E, ...hoş bir esinti getirdiniz... Hoş bulduk Dimutçin, sen de Açık Radyo'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Nasıl da bu iki buçuk günlük e, Bulgaristan gelisi çok kısa ama bu, bu arada tabii söylemek de lazım. Siz e, Bulgaristan Ulusal Psikiyatri Kongresi'nin main lecturer'ı idiniz, davet edildiniz. Evet, e, açılışın ardına ilk konuşmayı ilk ben konuşma kendiniz, Evet, evet. evet. Ben tabii daveti aldığınız zamanları da biraz biliyorum, tanık oldum. Ben çok heyecanlanmıştım. Doğrusu siz nasıl yaşadınız bu iki buçuk günü? Şimdi açıkçası şey, ben Londra'ya gidiyorum deseydim heyecanlanmazdın. Herhalde. Doğru. Evet, <gülüyor> yani e, bilinmeyen, e, hem Hı -hı. çok yakın hem çok uzakta kalmış olan bir ülkeyi keşfetmeye gittim. E, <gülüyor> tabii ta tarihsel bağlar da var. Değil tabii, mi? tabii bir ortak bağlarımız var. İki buçuk gün içinde çok şey öğrendim diye düşünüyorum kim için. Ee, beni karşılamaya genç bir psikiyatrist sanım geldi. Ee, Galya arada güzel. Ee, tanıştık. Ee, otele gitmek üzere arabaya bindik ee, ve fark ettim ki bir hikaye var ortada. Meğer Yıldız İbrahim da uçaktaymış. Tıklım tıklım bir uçak olduğu için ben görmedim. Evet. <gülüyor> Ve muhtemelen VIP'den geçtiği için de benden önce çıktığı için yine görmedim. Ee, onun e, imzasını alabilmek için çok can atmış. Fakat in, onun imzasını almaya giderse beni kaçıracağı için yerinden ayrılamamış. Gildik. Efendim, <gülüyor> <gülüyor> bunu bir şekilde benim halletmem gerekecek sanıyorum ileride. Sonrası çok hoş oldu. Ee, bilimsel programının başkanı Doktor Oncef bekliyormuş zaten ondan sonra. E, ve hepimiz şeyde buluştuk, bir pub'da buluştuk. Oh ne evet. güzel. <gülüyor> <gülüyor> Ve gece yarısına kadar süren, Olağanüstü hoş bir sohbet yaşadık. Böyle başladı. Ee, şeydi, e, o akşam konuşulanların içinde e, beni en çok çarpan şeylerden biri... E, ...Bulgarların dünyadaki yerini hmm. e, saptamaya çalışmaları oldu. Mesela hem Doktor Onçev hem bir başka biri daha... E, ''Hepimiz Akdenizliyiz.'' dedi, dedi. <gülüyor> evet, ee, e, ben şaşırdım ve kabul ettim. Şu da var, ee, trafik kapalı bir yollardan geçtik doktorun Oncaev buluşmak üzere. Ee, şey dedim ki, yani ben bir yere gelmiş gibi hissetmiyorum buradaki insanların beden dili Türkiye'dekilerin aynı, hakikaten Hı -hı. öyle. Evet. Hey, bu Akdenizlik meselesi sonra beni düşündürdü ee, e, dönüşte hava girişinde Bulgar bayrağı'nın yanında e, Avrupa toplu bayrağını gördüm ee, e, Bu da bize uydu Evet bu, bu, bu da bize bu <gülüyor> da erken bayram Evet <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu da bize uydu ama e, onlar bir yere ait olma ihtiyacını Hı -hı. çok fazla hissediyorlar. Çünkü bir ara konuşma hiç beklemediğim bir yere geldim. Hiç beklemediğim bir soruyla karşılaştım. Doktor Hoca bana dedi ki, e, İngiltere dedi, eski kolonilerini dedi, ile ilişkilerini sürdürüyor. Hatta onları gözetiyor. Evet. Siz de bunu yapıyor musunuz dedi bana. Çok şaşırdım. Ee, galiba son zamanlarda yapmaya başladık dedim. Ee, Makadonya, e, dedim. Işte, Bosna. Bosna. E, Arnavutluk. Ondan sonra Kosova. a, Kosova'da askerimiz evet. var dedim. Azerbaycan vesaire filan. Yalnız. E, Sonra koloni lafından çok rahatsız oldum. Bu bizi hep rahatsız ediyor, değil mi? Ama onlar bizim kolonimiz değil. Yani ben doğru. Evet bunu söyledim. Dedim ki biz hep birlikte olarak biz bunu yaşadık Hı -hı. dedim. Ayrıca dedim özellikle benim kuşağım bizi şey yönetti, Osmanlı yönetti diye. Anlatır. Anlatır. Bir de üstelik bizim çocukluğumuzda padişahlar kötüydüler, sarıklı hocalar vardı bilmem ne filan. Bunlarla onlar diye bir Osmanlı. Sanki Osmanlı hanedandan ibaretmiş gibi. Bu bana bir pencere açtı. Çünkü Osmanlı kültürü, Osmanlı sanatı koskoca bir Osmanlı var. Fakat sanki biz de Bulgarlar gibi onlar tarafından yönetilmişiz. Sonra da onlara karşı bağımsızlığımızı ilan etmişiz gibi bir evet. şekilde ben şahsen... Benim yaşımdakiler böyle yetiştirildiler. Ee, ona bunu anlattım ve dedim ki e, yani bizler için siz hala Rumelisiniz dedim. Hı hı. Onu o tabiri biliyorlar. Rumelisiniz dedim. Ondan sonra hatta suyun öbür yanı diye dedim artı puan verenler de vardır dedim taraftan gelen Özellikle köken tanımlarken değil köken mi? Köken tanımlarken. Suyun öbür yanından. Suyun öbür yanından diye. Ee, bu tabii en çarpıcı yanlarından e, biriydi şeyin yani benim e, ziyaretimin. E, o gece psikiyatriden daha çok dünya hali konuşuldu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bulgaristan daha çok konuşuldu. Yani Türkiye'den daha çok. Büyük bir ilgi var e, bize. Ama kopukluktan çok rahatsızlar ve bir an önce ilişki istiyorlar. Haber ola. Yani ne güzel. De, Türk Psikiyatri Birliği e, netice itibariyle e, bunu umarım zaman içerisinde değerlendirir. değerlendirir. Hı hı. E, çünkü dünyaya açılmak için çok hevesliler. Kendi konuşmamın arkasından e, şeye bir psikoterapi e, sesini vardı yukarılarda bir yerlerde. Onu yöneten hanım rica etti benim de katılmamı. E, bu arada sürekli tabii e, Galya çeviriyordu. Çok hoş bir şekilde de çeviriyordu yani şey bir sesle. Nece'ye çeviriyor? Yani İngilizce, İngilizce'ye çeviriyor. İngilizce çeviriyor, evet. çeviriyor evet. Türkçe bilmiyor. Türkçe hayır. İngilizce'ye çeviriyor. Orada e, da baktım e, ve e, çok hoşuma gitti. Çünkü Konuları dağıtmadan teker teker birileri çıktı, konuştu ve şey değil. Sanki gibi bir yer var iskemler koymuşlar öyle masa arkasında falan olmadı o halise ve masa arkasında konuştum ama o şey yani büyük reis toplantısı falan gibi bir şey yani, yani ana konuşma falan ee, hoşuma gitti çabaları ve o dinamizm çok hoş. Çünkü çok çekmişler. Eski döneme totaliter rejim diye refere ediyorlar. Adını öyle koymuşlar adını, adını öyle, Efendim? Adını böyle koymuşlar mı artık? Artık Neyse. değil. Ondan öte e, yani, yani. Ondan öte ver ediliyor. Kendiliklerinden açtılar şey konusunu. E, bir ara Türklerin isimleri falan değiştirilmişti. Bunu açtılar mı bu konuyu? Kendileri açlar hmm. tabii. Dediler ki o zaman biz bu sistemin çökmekte olduğunu zaten hissettik. Bu bir çöküntü belirtisiydi dediler. Hiç şeyleri yok. Apaçık konuştular. Sadece Doktor Onca değil sonra. Ben biraz şey oldum. Konuşmamın ardından popüler oldum. Bir dergi konuşması oldu, bir şey oldu. Ee, sonra doktor geldi dedi ki şey e, e, kusura bakmayın dedi e, şey herkes size geliyor sürekli çünkü şu anda buradaki tek önemli yabancı sizsiniz ama yarın öbür gün birileri daha gelecek dedi onlar da burada olsaydı bu kadar sizi diyor de olmazdınız dedi <gülüyor> ben keyfini çıkardım aslında şeyin çünkü neticede temas istiyor herkes. Evet. Bu arada kendi geçmişimle ilgili yani ecdadımla ilgili bir şeyler de oldu. Onu sonra e, konuşuruz. Ya da şimdi söyleyeyim bir e, doktorun benimle irtibatı vardı Plovdiv'den. Benim büyük büyük babam. E, Plovdiv, Filibe değil Philippe, mi? Filibe. Pardon. Filibe de e Doğru. Adı Evet. Doğru, <gülüyor> evet. E, e, onun evinin, daha doğrusu konak kelimesini onlar düzelttiler. O bir konaktır dediler. Onlar konak mı diyorlar? Konak diyorlar. O kadar çok Türkçe ne var ki diyorlar. Evet. Ben Bulgarca selamladım konuşmadan önce kopya çekip kendimi de komşu Doğru. Türkçe komşu. Onlar da komşu, komşu diyorlar. De. Komşu, evet, komşu kolek olarak tanıttım. Çok sevimli ve sıcaklılar ve çok bekliyorlar bizi. O sırada o Fribeli Genç doktor geldi, kendini tanıttı, benimle fotoğraf çektirdi. Büyük büyük babanızın konağı yerinde duruyor, restore edildi, çok güzel bir halde. Mutlaka gelmelisiniz dedi. Ondan sonra sonra bir şaka da yapıldı. Dedi ki o dedi 1876'da e, kaç at 76'da dedi. E, aday olmuş dedi seçimler için dedi. Bir başkası dedi, dedi ki Anlaşılan o da fili biriydi. Hayır 97, 97, 97 olamaz dedim. Savaş vardı. vardı. Üstelik dedim, benim büyük büyük babam Sevil Osmanlı Paşası. Kim olduğunu söyleyecektim hocam. Kim olduğunu biliyorlar. Biliyorlar tabii. Çekiyor. Rıza Paşa diye biliyorlar. Hı. Evet. Ama Oralı değil. O, Batı Anadolu'dan oraya görevli olarak gitmiş. Hı. Uzun boylu, sarışın, mavi gözlü bir adam. Size benziyor. Hayır. Siz ona izliyorsunuz sanki. <gülüyor> <gülüyor> e uzun boyuz söyledi, mavi gözü. Ben mavi gözü değilim ama açık renk göz. Açık renk evet. E, bir ortak bir şey var tabii yani bir ortak bir nokta var. Dedim ki o dedim. E, savaş çıktıktan sonra Filibe'de kaldı ve Bulgarlara karşı direns hareketini yönetti. Ondan sonra bir de dedim. ...Underground Gayret diye... ...bir gazeteci karmış adam. Tabi hiçbir şey yaramayınca... ...İstanbul'a dönmüş. <gülüyor> Bulgarların rezistans hareketini yönetti. Hayır. Türklerin, Türklerin Bulgarlara karşı. karşı. Çok güldüler. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şimdi artık bunlar şey... E, hoşanılar. Ya, hoşanılar oldular. Evet. Evet. evet. evet e, bir müzik... ...arası veriyoruz. E, Domna, soyadını unuttum. Samio. Samio, Domna Samio söylüyor. Sofyani. Şimdi Bergamayı tanıdım, ödemişide duydum. Aa, bir de nerede? Menemeni de anlar. Bak, bu Sofyani neresidir? Onu bilmiyorum, Egeli olduğum halde. Ee, Belki de öbür tarafta. Hangi tarafta? Yok bu, hepsi galiba bu komşu yerlere. Hayır bu şey e, e, e, damlaanın şeyi var bir Derneği ve grubu var e, küçük Asya müziği ha, diye. Evet yani bu e, e, Cumhuriyet öncesi Anadolu Hı -hı. Doğu Ege Rumca. Değil, evet bu yani, evet. evet. ee, Bulgaristan'dan söz edince aslında ben şeyi de çok merak ediyorum tabi mesleki bir merakla biraz da. Ee, nasıl Bulgar psikoterapisi benzerliklerimiz çok fazla mesela acaba e, bu alanda da benziyorlar mı benzemiyorlar mı nasıl karşıladılar konuşmanızı? Şimdi konuşmam artık ben çıplak psikiyatri pek Hı. konuşmadığım için ee, ya da nasıl söyleyeyim. Daha filozofik lafını sevmiyorum. Yaşamsal bence yaşamsal, çok. Evet, daha yaşamsal konuştuğum için çok şaşırdılar. Ee, çok hoş bir çeğmen vardı ki ertesi günü Bulgar Psikiyatri Birliği'nin başkanı seçilecekmiş. Onu anlamadım daha önceden kimin seçileceği belli henüz. <gülüyor> <Daha> tam şey <şeydik. gülüyor> ama çok hoş bir insanoğlua davet etmeliyiz Türkiye'ye o çok güzel ifade etti nasıl dedi böyle dedi şey olabilir bu kadar eklektik ve bu kadar filozofik bütün bunları bir arada e, şey yapıyorsunuz dedi ben dedi, ben ben hala öğrenciyim dedim Ayca sanırım dedim ismimin kurbanıyım dedim ve yani İsmimin e, İngilizce anlamını ki Bulgarcaya çevirdi. Onun için o da bu da şurada o da diye her şeye dedim. Elimi <gülüyor> attım dedim. Gençlik günlerimden bu yana. Sonuç bu hale geldi dedim. Ee, e, Bulgar psikiyatrisi e, nasıl söyleyeyim? E, henüz yeni bir oturmalar var. Mesela bir tek kişi Fransa'ya gidip analiz olmuş. Bütün Bulgaristan'da Bütün Bulgaristan'da bir kişi. E, Doktor Onchef bana dedi ki 50'nin altında olduğunu zannediyorum. Doktor Onchef'in ya da en fazla 50 yaşında olduğunu zannediyorum. Ben 35 yaşıma kadar yurt dışına çıkmadım dedi. Hı hı. Ve tabii orada trajediler var. 89'da e, bu Sovyet İmparatorluğu çöktüğü zaman ardından Doktor Onçev'in maaşı ayda 3 dolara inmiş. Gidip Tanzanya'da çalışmış bir şey proje içerisinde için. yani ailesini plan geçindirebilmek için. E tabi e, peki dedim ilaç şirketleri dedim bizim genç psikiyatristleri pek dedim şey yapıyorlar destekliyorlar Destek dedim. vallahi dedi şey eee o şımartma kelimesini kullandık ve bir örnek verdi. Ee, yani bilmem ne toplantısının altyapısını hazırlamak için ilaç şirketleri bir grup genç psikiyatristi Kanarya Adaları'na Tenerife'ye davet etmiş üç günlüğüne haber ola. Buradakilere. <gülüyor> <gülüyor> bir örülse bir, bir eksikti. <gülüyor> İyi <ki> haber <gülüyor> ee, Şimdi tabii e, yani e, ilaç şirketleri de bizim Antalya'da gördüğümüz ekstravagansa kesinlikle yok. Hmm. Henüz bir kokteyl bir şeyler idare ediliyor ama oranın ekonomisi henüz o boyutta. Peki, e, küçük biz tabii e, muhteşem bir pazarıdırız. Evet. Yani onun için e, aradaki fark da öyle. Bununla birlikte e, e, özellikle o... Bir şey olarak dinleyici ve sonra da katılımcı oldum. Konuşmamı istediler. Ee, orada müthiş bir heves gördüm. Canlık gördüm. Ee, bu iç açıcı. Çok, çok iç açıcı. Sonra bir dergi, e, ruh sağlığı dergisi halk için. Ee, ...benimle röportaj e, yaptığı zaman hep şeyi merak ediyorlar. Yani psikiyatrin yanısı bunu soruyorlar. Bu Bulgaristan'a ilk gelişiniz mi? Daha önceyle arada ne fark görüyorsunuz? Hı hı. Biz daha önce Bulgaristan'a göremezdik ki dedim. Bir keresinde biz bir girdik. Non-stop gideceksiniz. Tuvalet ihtiyacını nasıl giderdiğimizi şey... <gülüyor> yani açıklamama <gülüyor> gerek yok... Ee, bir, bir hamlede bir uçtan öbür uça çıkıyor. Tünel gibi. Yani e, şeyi e, Bulgaristan'da arabayla hadi gezelim diye dolaşmak geçmiş mümkün değildi de. Genç kuşaklar özellikle bunu bilmedikleri için soruyorlar. Şaşırıyorlar. Yani. Şaşırıyorlar. E, anlattığın zaman anlıyorlar tabii. Hı hı. Daha büyük kuşaklar çok öfkeliler. Evet. Bu kopukluğa da iki ülkenin arasında öfkeliler. hoş. İlişki işareti ee, şimdi e, şeyin şakasını yaptım Çünkü programı elime aldığım zaman benim adımın karşısında İstanbul yazıyordu şimdi bu o ortak tarihimiz ül olan ülkeler e, de çok o, karşılaştığım bir şey İstanbul Türkiye'den önce geliyor onlar için vakti ile dünyanın merkezi olmuş bir şehir ee, takıldım ...bu konuda güldüler... ...anladılar... ...dedim ki merak etmeyin dedim... ...Butros de dedim de Habitat Konferansı'nda dedim... ...kapanış konuşmasını yaparken... ...I am very happy to be here... ...in Turkish Republic of Istanbul... ...demişti dedim... <gülüyor> ...hatırlıyor musun onu? Hatırlamıyorum... ...çok hoş... Dedi. ...çok hoş bir sürçme... Efendim? ...çok hoş bir sürçme... ...o da Mısırlı tabii, da Mısırlı. tabii evet... <gülüyor> Bu Bulgaristan kongresinden ve psikoterapiden bahsedince aklıma yıllar önce söylediğiniz bir şey geldi. İşte şimdiki tarzınızdan söz ederken siz demiştiniz ki ben buraya öyle helikopterle ya da gökten zembille inmedim. Çok daha aşağıdan, e, nöropsikiyatriden, çok daha geniş bir alandan seçe seçe geldim. Yukarıya kadar evet. çıktım. Ee, dolayısıyla tam da böyle seçimlerden... Yukarıya çıkmadım, oraya odaklaştım. Ben onu yukarıya çıkartıyorum Peki. o zaman, öyle değilim. <gülüyor> ee, tam böyle seçimlerden söz ederken, bir ara daha verip ondan sonra seçimlerden konuşalım mı? Nödersen? Evet. Evet. Biz bir Edirne sohbeti yapmıştık sen dünya haline katıldığında. Evet. O zamanlar çalacaktım ama bu taş plak yakın zamanda elime geçti ve onu gö gönderen genç hanımefendiye buradan teşekkür ediyorum. Üniversite öğrencisiyken sokak boyacılarının söylediği iki şarkı vardı. Roman çocuklar bunlar. Sokak ıı, ayakkabı boyacılarının. Biri bu ne sevgi ah bu ne istiraf Abdullah Hücenin, evet. Öbürü de Edirne'nin boyacısı birinci. Evet Edirne'nin boyacısı deyince Edirne'yi ve o Edirne'de yaşadığımız süreci de anlatmak çok hoş olacak. Ee, Edirne'de e, Engin Bey yine e, Anadolu Psikiyatri Günleri'de e, bir psikiyatri kongresi orada konuşmacıydı ben de e, onun oturum başkanlığını yapıyor idim ve onun hemen öncesinde ben Açık Radyo'ya yine konuk olmuştum dünya haline e, geçen yayın döneminde e, orada e, şöyle bir şey anlatmıştım bunu tekrar anlatmak istiyorum e, Diyojen'e e, bir adam sormuş bir gün yolda giderken en sevdiğin yemek nedir diye Diyojen de yumurta demiş peki demiş adam uzaklaşmış Aradan, aylar, yıllar neyse bir zaman geçmiş. Ee, aynı adam tekrar Diyojen'le karşılaşmış ve diojene peki neyle yersin demiş. Diyojen de tuzla demiş. Şimdi ben bu öyküyü çok severim. Ee, e, niye seviyorum? Çünkü e, benim Engin Bey'le böyle bir ilişkim var esasında. Ee, yaklaşık 15 yıldır... Böyle zaman zaman ben Engin Bey'i görüp en sevdiği yemeği sorarım o zaman <gülüyor> cevabını verir yollarımız kesişir ee, yine açık radyoda sonra Edirne'de e, kesişti derken Antalya'da en son evet. karşılaştık ve bugün buradayız. Evet o gün e, bana bir vahi indi diyeceğim çünkü e, Dünya Hali Programının yapılmama olasılığı vardı e, bir. Partner, e, e, bulamadım demeyeyim, e, nasıl bulunur partner ben bilmiyorum. <gülüyor> e, kapanış oturumunun ardındandı kongreni, Antalya'da bir tatil köyünde oluyor bu. Birisiyle konuşurken Timuçin'i gördüm azetemde, gözüm takıldı. O sırada konuşma bitti, birden Timuçin'e gittim. Açık radyoda benimle ortak olmak ister misin dedim. Gözleri pırıldadı. İlki olarak evet dedi. Ee, şimdi bu bana şeyi hatırlattı. Ee, Soren Kierkegaard'ın bir lafını hatırlattı. Diyor ki seçimler yoğun bir özgürlük anında yapılırlar. Ve bunun çok güzel bir ad vermiş kader sıçraması. Böylece bir kader saçraması anında biz Timuçin'den ortak oluverdik. Seçimle karar arasında fark olduğunu düşünüyorum. Karar farklı bir olgu. Yani biz bir şeye karar verdiğimizi söylüyoruz. Özellikle hayatımızın önemli konularında. Aslında karar verilmekte bilinç altında. Ama biz onun farkında olmuyoruz da bilince ulaştığı anı karar anı olarak zannediyoruz. Evet Timuçin sen bu akşam buraya nasıl duygularla geldin? Ee, çok heyecanla geldim tabii. Ee, ben daha önce Açık Radyo'nun ilk kuruluşunda siz program yaparken bir kez size konuk olmuştum. Evet. Bir de geçen yayın döneminde dünya halinde konuk olmuştum. Ee, ...burada olmak çok hoş bir. Ayrıca e, sizinle de bu e, 15 yıllık zaman zaman kesişmeler içinde... ...hep e, çok hoş beraberliklerimiz oldu. Ben böyle hissediyorum. Dolayısıyla da buraya çok heyecanla geldim. Siz ilk e, soruyu bana sorduğunuzda Antalya'da zaten şöyle dediniz... E, ...programı birlikte yapalım mı ama hemen cevap verme bana dediniz... E çok ani ee, bir çıkartmaydı. Evet. <gülüyor> ben de ilki olarak evet ama dedim. Sonra döndükten sonra sizi aradığımda da siz e, ne diyor için dediniz. Ben de içim evet diyor dedim. E, böyle hissediyorum. Hakikaten hala da böyle hissediyorum. Bu da çok hoş. Burada olmak da çok güzel. E, çok keyifli bu an. Ee... Ben de sayende dönebilmiş olduğuma çok memnunum. Ee, <gülüyor> Aman ne güzel. <gülüyor> e, e, e, e, dinleyicilerimi özlemiştim galiba. Onlar da sizi özlemişler. Ben duyuyordum. İngin e, ne zaman başlayacak diye bana da soruyorlardı. Çünkü e, genç meslektaşlarımız da Kongrede, Antalya'daki Kongrede yaptım. Konuşmadan daha çok radyo programını sordular. Bu bana e, herhalde kışkırttı beni. Evet. E, o sırada. Evet. E, Brazil geliyordu Coasters'dan. Çok hoştu. İnsanın Brezilya doğası geliyor. Evet. E, laf atıldı bana. <gülüyor> e, çünkü dört gün sonra orada olacağımı umuyorum. E, sevgili dinleyicilerimize açıklamam. Gerekiyor. Maalesef kayıttayız canlı yayına ee, gelecek hafta Timuçin bensiz e, e, katılacak. Ee, Siz olacaksınız ama e, vücut etmeyeceksiniz. Evet. <gülüyor> Gönlüm ve kaydedilmiş yok kaydedilmiş sesin de burada olmayacak Yo, Hayır. ama var olacaksınız bir şekilde o ülkelerde cep telefonu kullanılmıyormuş yoksa ben ne yapar yapar oradan katılırım ee, aslına bakarsan. Ee, benim iflah olmaz keşfetme merakım nedeniyle bu kayıt yayınlandığı sırada ben Güney Kutbu civarına <gülüyor> doğru ilerlemekte olacağım <gülüyor> Evet, ben de o sırada sizinle birlikte burada olacağım bir biçimde zaten daha sonraki haftada. Hoş olacak gerçekten bu gezi. Ben merakla bekliyorum sonucunu anlatacaklarınızı. Sizin adınıza heyecanlanıyorum ben şimdiden. Ben nasıl söyleyeyim, beklenti yüklemem. Hı hı. Beklenti yüklemem. Bir tek yere yükledim. Ee, ama o bin yıllık bir beklenti. Çin. Çin. Evet. evet. Çin anılarınızı da dinlemiştim. Ben evet. e, o zaman radyo dinleyicisi olarak çok e, hoş şeylerdi evet, gerçekten. De. Sen de çok seyahat ediyorsun. Evet. Ben de çok seviyorum. Yemen'i anlatsana. Aa, evet bir de Yemen var. <gülüyor> <gülüyor> Kuzey Yemen. Kuzey Yemen. Yani. O zaman Güney Kuzey iki tane Yemen vardı. 1989. Çok zaman olmuş hakikaten şimdi düşününce. Ee, e, şu Aslında en ilginç tarafı bence Yemen'le ilgili duygularımın başlangıcı. Çünkü ben Yemen'den bir ay önce Yunanistan'daydım. Atina'da o zaman ve demiştim ki ne kadar çok ilk kez gidiyordum Yunanistan'a da o zaman. Ne kadar çok bize benzeyen bir ülke bu. Ne kadar çok ortak özelliklerimiz var sizin Bulgaristan'la ilgili yaşadıklarınız gibi. Niye biz aynı ülkenin parçaları olmamışız ee, dedim. Hatta hiç inandırıcı bulmadılar bu söylediğimi. Ee, Atnalı şeklinde çok hoş bir ülke olurdu Ege Denizi'nin etrafında dedim. O zaman tabii şimdiki gibi de değildi bu dostluk havası, sıcaklık. Ee, ve ilginç olan şu tabii ben ondan bir ay sonra Yemen'e gittiğimde Yemen'de de bizden birçok şey buldum. Ee, o biraz daha ittiğimiz yanımız. Evet. Ee, Yunanistan daha çok sevdiğimiz ve olmak istediğimiz yanımız. Ama Türkiye'nin ne kadar da aslında köprü olduğunu orada e, gördüm. Ee, bir şey daha var tabii. Ee, bu demin koloni olmakla ilgili bahsettiğiniz şeyi çok hatırlatan bir şey. Ee, onu oradayken öğrenmiştim. Türkiye Cumhuriyeti ilan edildikten sonra o zamanın Yemen emiri ee, o zamanki meclis başkanı Mustafa Kemal'e bir e, mektup yollayarak biz sizin bir eyaletiniz olmak istiyoruz demiş. Tabi o zaman misak-ı milli sınırları içinde bir e, bütünden söz edildiği için ve bir anti e, de evet. e, bakış açısı olduğu için o zaman Yemen'in kendi başına bir ülke <gülüyor> olması gerektiği düşünülmüş. İngilizler ee, tarafından. İngilizler yani, tarafından da tarafından evet. <gülüyor> Hatta şöyle bir e, hoş şey olmuştu. Yemen dönüşü. Yanıma oturan bir Yemenli profesör. Mısır'da bir üniversitede profesörmüş. E, i̇şte Türkiye'den geldiğimi duyunca e, Osmanlılar, Türkler ve emperyalistler dedi. Ben de dedim ki o zaman e, siz emperyalist görmemişsiniz. Çünkü e, Osmanlı İmparatorluğu aşağı yukarı 600 yıl boyunca Yemen'de bulunmuş ee, ya da neyse 500 yıl boyunca Yemen'de bulunmuş ve ne ezanınızı, ne namazınızı, ne yaşam tarzınızı değiştirmemiş. Ama İngilizler 1. Dünya Savaşı sırasında 4 yıl Yemen'de bulundular. Hepiniz sütlü çay içiyorsunuz. Emperyalizm böyle bir şey. Evet. Yemen çok değişik bir ülkeydi hakikaten. Birleştikten sonra nasıl oldu çok merak ediyorum. Belki bir kez daha bir de birleşmiş halini görme fırsatım olur. Fotoğraflardan mimarisi benim çok ilgimi çekmiştir. Evet. Hep ve o mimariyi bir günlük yerim kaldı. ister misiniz kitabında da kullanmıştım. Evet. evet Aslında mi? o ülke Yemen'di. Sana. Evet. evet. Başkenti. Sana. Evet. Evet. evet. Şimdi de... Iı ...gezintimize farklı bir yerden devam edelim. Ee, belki bu koloniler... ...asıl ülkeler bağlantısıyla da... E, ...bir bağlantısı olacak... Ee, ...İspanyol ama aslında... ...Katalan... Ee, ...bir besteciden... ...Louis Lac'dan... Ee, ...yine kendi bestesi ve sesinden... Lestekayı ...dinleyelim. Böylece... ...yeniden dünya halinde olmuş olduk... Ee, Açık Radyo 94.9'da Dünya ne bu haftalık veda ederken evet. ben Timuçin Oral ve ben Engin Geçtan tekrar birlikte olmak çok hoş Burcu Kuyu teşekkürler iyi geceler iyi geceler